365. Konu, Bedir günü Hayseme ile oğlu Sa'd'ın savaşa gitmek için kura çekmeleri. Hazreti Peygamber Bedir'e çıktığında Sa'd bin Hayseme ile babası peygamberle beraber gitmek istedi. Bu, peygambere söylenince, Hazreti Peygamber birisinin kalmasını emretti. Hayseme oğlu Sa'd, birimizin burada kalması gerekir. Sen hanımlarınla beraber kal, dedi. Sa'd, eğer cennetten başka bir mesele olsaydı seni nefsime tercih ederdim. Ben bu gidişimde Allah yolunda şehit olmayı umuyorum, dedi. Bunun üzerine kura çekildi ve kura da Sa'd'ın adı çıktı. Böylece Sa'd Bedir'e gitti ve Am bin Abdiv tarafından şehit edildi.